28. Numaralı konu, Umeyr'in Müslüman olması ve Mekkelileri dine davet etmesi Hazreti Peygamberin bu sözleri üzerine Umeyr ben senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim, ey Allah'ın Resulü, biz senin bütün getirdiklerini yalanlıyorduk, bu hicrede oturmamız, saffan ve benden başka hiç kimsenin bilmediği bir şeydir, andolsun, ben biliyorum ki sana bu hadiseyi Allah Teala haber vermiştir, Allah'a hamdolsun ki o, beni İslam'a iletti ve bu yolculuğa çıkarttı, dedikten sonra, Şehadet getirdi, Hazreti Peygamber kardeşinize, Umeyr'e, dinini anlatınız, ona Kur'an öğretiniz, esirini de bırakınız, buyurdular, sahabeler bütün bu söylenenleri yerine getirdiler, sonra Umeyr, Hazreti Peygamber'e şöyle dedi, Ey Allah'ın Resulü, ben Allah'ın nurunu söndürmek için çalışan bir kişiydim, Allah'ın dininden olanlara çok şiddetli eza ve cefalarda bulundum, isterim ki bana izin veresin, Mekke'ye gidip onları Allah'a, Resulüne ve İslam'a davet edeyim, umulur ki Allah on Onları doğru yola iletir. Eğer hidayete gelmezlerse senin ashabına verdiğim üzüntü ve eziyeti aynen onlara da vereceğim. dedi. Hazreti Peygamber ona izin verdi. Umayr Mekke'ye döndü. Safvan, Umayr bin Vehbe Mekkeden çıkıp Medine'ye gittikten sonra etrafında bulunan Kureyşlilere birkaç gün içinde öyle bir müjde gelecektir ki size Bedir hadisesini unutturacaktır. demişti. Safvan, her gelen kervandan Umayri soruyordu. Nihayet bir kervan halkı ona Umayr'in Müslüman olduğunu söyledi. Safvan onunla artık hiçbir zaman konuşmayacağım dedi, ona hiçbir yarar sağlamayacağına dair de yemin etti.